Merhaba. Ben Zenobey Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygar Öz esmeğini programı ben sunacağım. Kendisi 1 Kasım'dan sonra yeniden sizlerle birlikte olacak. Jamaika kıyılarını vuran ve bir kişinin ölümüne neden olan Sandy kasırgası güçlenerek ikinci kategoriye çıktı ve Küba'nın güneydoğusunu etkilemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, kasırga ile birlikte ani sel baskınları ve dağlık bölgelerde heyelan meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Hızı saatte 175 kilometreye ulaşan kasırga nedeniyle Bahama adaları ile Florida kıyılarında önlemler alınıyor. Küba yetkilileri ise önlem olarak 1700 kadar kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ülkemiz ise son birkaç gündür önce Trakya, ardından Güneydoğu Anadolu'da can ve mal kaybına yol açan sellerle boğuşuyor. Bilim insanlarının iklim değişikliğinin bir sonucu olarak, iklim olaylarının gelecekte daha da sık ve sert yaşanacağı uyarıları yapılmasına karşın, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt kullanımı ve kirletici unsurların sınırlandırılması için gerekli adımlar hala atılmış değil. Nesi tükendiği için dünyada koruma altına alınarak kırmızı listeye alınan orfoz ve lagosun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kararıyla serbest avlanabilmesi tepki görüyor. Hayvan Hakları Federasyonu, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Greenpeace balığın nesi tükenirken devlet izniyle avlanmasına ağır eleştiriler yöneltti. Denizlerimizdeki en ilginç ve sevecen balıklardan olan orfoz ve lagosun zıpkınla avlanması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Ağustos 2012'de aldığı kararla günde bir tane olmak ve satılmaması şartıyla serbest bırakılmıştı. Ağ ya da oltayla avlanmasına da hiçbir kısıtlama getirilmemişti. Uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan Orphoz ve Lagos'la ilgili bu kararın değişmesi için Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye, bakanlıkla görüştüklerini açıkladı. Greenpeace de bakanlığın serbestlik getirmesini inanılmaz olarak değerlendirdi. Almanlar ise nesli tükenme riski altında olan özel türleri özel düzenlemelerle koruyor. Almanya'da sesi keçilerin melemesine benzediğinden aynı zamanda meleyen kuş veya göklerin keçisi olarak da bilinen suçulluğu 2013 yılının kuşu olarak seçildi. Almanya Çevre Koruma Birliği ve Baviyara Eyaleti Kuş Koruma Derneği suçulluğunun sulak alanları ve bataklıkları korumak için bir sembol olacağını açıkladı. Şu anda Almanya'da 5500 ile 6700 arası çift suçulluğu yaşıyor. Ülkedeki suçullukların sayısı 20 yıl önceye kıyasla neredeyse yarı yarıya oranda azalmış durumda. Almanya Çevre Koruma Birliği Başkan Yardımcısı Helmut Opitz, Almanya'daki bataklıkların hem doğal hayatı korumak için hem de nesli tükenen hayvanlar için gerekli olan yaşam alanının devam ettirebilmek için korunması gerektiğini söylüyor. Ancak insanların yaşam alanları da yaşam enerjilerini aldıkları gıdalar da en az hayvanların olduğu kadar korunmaya muhtaç. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Genetiği Değiştirilmiş Gıdayı Bilme Hakkı Anlaşması, genetiği değiştirilmiş ürün içeren gıdaların şirketler tarafından etiketlenmesini istiyor. Zira başta Monsanto olmak üzere pestisit sektörünün dev şirketleri insanların gıdaların içinde ne olduğunu bilme hakkını ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyor. Kaliforniya Eyalet Yönetimi Sekreterine göre Monsanto ve pestisit endüstrisinin geri kalan 6 büyüğü bilme hakkı girişimini ortadan kaldırmak için şu ana kadar 13,5 milyon Amerikan doları harcadı. Doğu Tarımsal Bilim Laboratuvarı'nda içinde çok daha fazla zehirli herbisit olan yeni bir paket genetiği değiştirmiş tohum geliştirdi. Tohumun Amerikan tarımına sunulmasıyla pestisit kullanımında muazzam bir artış yaşanması bekleniyor. Ürünlere zarar gören konvansiyonel çiftçilerle sertifikalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan organik üreticilerin karşı çıkışları dovu durduramadı. Bu yeni jenerasyon herbisitlere dayanıklı genetiği değiştirilmiş ürünlerin sadece ilki. Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı 12 yeni genetiği değiştirilmiş ürünün onayı için sırada olduğunu ve birçoğunun çeşitli herbisit kombinasyonlarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirildiğini açıkladı. Gerze'de Termik Santral'e karşı halk mücadelesini anlatan Nefes Olmayınca belgeselinin galası Ankara'da Büyülü Fener Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir gün yayıncılığın hazırladığı Nefes Olmayınca belgeselinin Ankara gösteriminin ardından söyleşi gerçekleştirildi. Termik Santral mücadelesi neticesinde oluşan Yeşil Gerze Çevre Platformu'nun dönem sözcüsü Şengül Şahin, ÇED raporu olumsuz çıktığı için Termik Santral işlemi şu an için durmuş durumda ama Anadolu grubu hükümete baskı yaparak en azından şartları yumuşatalım diyor. Bu nedenle bizler fiili mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz dedi. Bulgaristan parlamentosu nükleer enerji kullanımı için referandum kararı aldı. Tartışmalı geçen genel oturum sonucu referandum sorusu yeni bir nükleer elektrik santrali kurularak Bulgaristan'da nükleer enerji sektörü geliştirilsin mi? olarak belirlendi. Kararla ilgili oylamaya katılan 113 milletvekilinin 106'sı Lehti, 7 milletvekili ise Alehti oy kullandı. Ülkenin kuzeyinde Tuna Nehri kıyısındaki inşaatı parlamento kararıyla dondurulan Belene Santrali projesinin adının referandum sorusunda geçmemesine ise 770 bin nükleer karşıtı imza toplanan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi tepki gösterdi. Partinin genel başkanı ve eski başbakanlardan Sergey Stanichev, partisinin topladığı 770 bin imzanın hiçe sayıldığını ifade etti. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.